...zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan... Merhabalar Zamanlı Köşesi'ndeyiz. Bu hafta punk rock bir giriş yaptık. Belki de punk diyebiliriz. Ee, niye böyle bir giriş yaptık? Çünkü bugün e, iki tane konuğumuz var. Ee, Bora Akıncı Türk ve Özgür Erman. Ee, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ve e, Hatice Utkan bizimle birlikte. Zamanlı Köşesi'nde her zamanki gibi olduğu gibi. Ee, <gülüyor> bu hafta Bora... Ve Özgün'in konu olmasının sebebi, e, Burak'ıncı Türkün Külah'ta 4 Ağustos e, 19 Temmuz 4 Ağustos tarihleri için açılan sergisi e, kibarca reddedildiği ile ilgili Çünkü bugün e, bunu biraz konuşacağız. Bu sergi ve etrafında olan etkinlikleri ve mutlu son hakkında konuşacağız. Aslında bu kelime oyunları getiri e, kadar çok fazla kafa karıştırıcı. E, o yüzden e, hani e, bu sergi açıldı. Ve o sergide birçok etkinlik oldu. Ee, hemen Bora'ya sorarak başlayabiliriz. Ee, Bora nasıl bir süreç bu? Ee, külahta neler oldu? Bize neler demek istersin? Çok güzel bir sergi oldu. Çok muhteşem <gülüyor> bir açılıştı gerçekten de. Çok memnun kaldık hepimiz. Ee, çok yeterli bir dozajda hayal kırıklığı vardı. Ve mutsuzluk, hüzün, başarısızlık öyküleri. <gülüyor> güzel. Kötü şans. Kötü şans, evet. Güzeldi ama yani üç tane, üç tane grup, iki tanesi ilk defa konser yaptı, bir tanesi çok meşhur ve bütün Türkiye'nin tanıdığı. Bunu sen istedin. Az önce çaldığımız. Evet, az önce çaldığımız. Özgür'ün muhteşem bir stand-up'ı vardı. Evet, e, isim olarak kullandığı Bilal... Bilal Çomak. Bilal çay, çomak, çomak karakteriyle. Yani. yani özgür değildi o. Bilal Çomak'tı diyebilirim. Evet, da evet özgürdü. Aynı Daha Bilal seninle öyle tanıştırmıştık kendisini. Yani. Evet Vay. ben bilmiyordum çünkü, çünkü süreci ve olaya hani böyle bilmeyerek dahil oldum. Niye bu adam hiçbir şey konuşmuyor diye. <gülüyor> Bilal Çomak aslında. <gülüyor> evet. Ama iyi de olmuş bir açıdan. Aslında işte hani bir yerde benim o düştüğüm şeyde hani hemen bir başka bir şey söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. Ee, bir... Bu kibarca reddedildi üzerinden bayağı bir e, sergi çok duyuldu ya da bir konuşuldu. E, bir hayal kırıklıkları atmosferi vardı <gülüyor> sergiyle ilgili. Aslında hani bu kibarca reddedildi senin için hani o, o, onu kullanmak nasıl ortaya çıktı? E, bunu nasıl söyleyebiliriz? Kibarca reddedildi bir tane Ariel Pink'in Oddity Sodomies adı bir albümünün bir şarkısı aslında. Yani kibarca reddedildi bir şarkı <gülüyor> Politely Declined. E, bu... Şarkının adı aslında bütün çıkış noktası serginin adının. Ama tabii yani şeyle de alakalı yani işte genel olarak reddedilmeyle. Bu sergi yazısını, işte Marcus yazdığı yazının bir kısmı Facebook sayfasında event açıklaması olarak geçerken çok spesifik bir şekilde sanki sadece galerilerden reddedilmeyle ilgiliymiş gibi duyuldu birazcık. Tam olarak öyle değil ama o da işin bir kısmı. Genel olarak reddedilmekle ve ee, kibarca edilmek Kibarca edilmenin çünkü içinde böyle salak bir komik bir durum var. Yani tam birisi küfür ederek ve rahatsız ederek saldırgan bir şekilde reddederse daha rahat oluyor gibi sanki. Yani e lanet oluyor bu. Evet, Kibarca kibar olunca böyle bir yani istemem yancı bir e, Kibarca reddildiğinde çok şey yapamıyorsun. Yani ona daha göre. samimiyetsiz bir reddetme. Evet bu. aynen Yani üzülemiyorsun çok ama üzülüyorsun da bir yandan. Böyle bir hafif tuhaf böyle trajikomik bir durum oluyor. Biraz Onunla ilgili. O yüzden bütün reddedilmeler o da bir aslında bunun için. ne tür reddedilmeler var hayatında. Lisedeyken çok reddediliyordum kızlardan. <gülüyor> Bayağı. Peki burada sergilenen hiç kadar Sergilenen işlerle ilgili <gülüyor> ne demek istersin? Nasıl işlerini görebiliyorlar insanlar buraya gittiklerinde? Ne Ki reddedilen ne gibi işler var orada. İşler işlerin reddedildiğini düşünmüyorum aslında. Tam. Yani bilmiyorum. ben reddetmiyorum en azından. Yani şey Heykeller var, ee, bronz heykeller var, ahşap heykeller var, ee, polyester var. Onun dışında yağlı boyalar var, ee, tuvale tuval üzerine yağlı boya. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya yani işler çok klasik. Ben şeyi çok seviyorum. Böyle hani bronz bronz heykel hiç yapmamıştım daha önce. Heykel çamurdan küçük heykeller yapabiliyordum sadece o zaman ki şeyim gücüm buna yetiyordu eskiden. Artık altına heykeller yaptım. <gülüyor> Ee, ben şeyi çok seviyorum, klasik malzemeleri kullanmayı çok seviyorum. O böyle zaten yaptığım şey, ya yani çok klasik resim yapmaya çalışmıyorum, yapmamaya çalışıyorum. Ya da yani bilmiyorum tam ne yapmaya çalıştım <gülüyor> ama klasik malzeme kullanmayı seviyorum. Bronz mesela çok klasik bir malzeme. Mermer yapmak istiyorum ileride. Hmm. Evet. Evet. Mermer Mermer. Peki mermerden ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum ki. Şu anda söyleyemeyeceğim şeyler yapmak. <gülüyor> Benim Peki de atma bu... gelen şey yani. Evet. Peki bir yandan hani bir e, aslında hani mutlu sona bağlanan bir kısmı da var bu işin. Çünkü sonuçta mutlu son e, bir müzik grubu değil, bir müzik etkinliği değil, bir sanat eylemi değil, bir sanatçı initiatifi değil. Bir var oluşum. Bir var oluşum. <gülüyor> Ee, bunu nasıl peki bağladınız sergide yani hani e, ya da et, bu etkinlik külah da çok alışa gelmiş bir yer değil aslında bir de sanırım serginin e, açılışında da yer aldı mutlu son evet zaten açılışında gümbür gümbür yer aldı doğum günü partisi yani özgür burada kendisi de hazır buradayken soralım yani nasıl yer aldı Aha, aslında nüfuklatt da olması aslında mutlu son devreye girmesinden dolayı oldu biraz sanırım çünkü normal galeride Mutlu Son'la beraber Doğru, çok. E, bir şey var olamayacaktı. O performansları yapamayacaktık. O yüzden başka bir mekan arayışına girdi Boralar. E sonra işte külah bulundu bir şekilde. Külahla anlaşıldı. Peki Mutlu Son kaç kişiden oluşuyor? Ve e, aslında neler yapmayı seviyor ya da neler yapıyor? Mutlu Son temelde üç kişi kuruluş olarak. E, Bora, ha, Özgür ve Göksu. Ben ve Göksu... Göksu Arı... Göksu Erkekmiş o da... Evet... Üçlü bir erkek grup... Evet, bir erkekçi Çok bir grup seksist. var... <gülüyor> Ama yani... Öyle bir seksist durum yok aslında... Kızlar... <gülüyor> yok ben sadece... <gülüyor> Suslandırıyorum... Grup kızları da açık mı? <gülüyor> Tabii evet yani... Mesela Birdcage var... Aslı Özdemir var... Evet yani. Evet ee, bak onunu sorunca söylüyorlar ama ilk <gülüyor> başta söylemediler Hayır yani. <gülüyor> ama kurucu olarak ee, <gülüyor> maalesef üç. Maalesef. Ne yazık ki üç tane erkekler. E, Göksu ben mi söyledim? Ama e, katılımcılarda <gülüyor> bir şeyimiz yok yurt dışında hatta Helen'a Piniye de Piniye de mi söyledi Helen? Evet evlendi. Yani, Evlendiği için. Kolombiyalı, <gülüyor> Avusturyalı bir müzisyen sanatçı. Mutlu Sound'da müzik var, stand up var. Başka ee. neler var? Umarım yakında televizyon P poster olacak. Poster de vardı orada bir poster, poster vardı. Evet şey e, sergideki bu kumaştan yapılmış bütün kumaş benim stand arkasındaki ve o sergiyi bölen perdeler hep mutlu sonun ürünü aslında. Bunları ha sen posterden. sen mi tasarladın? Bora ile beraber yaptık onları. Ya mutlu sondaki işleri de aslında birlikte yani isim koymadan da şey yapabiliyorsunuz. Paylaşabiliyorsunuz. Mutlusunun görsel işlerini beraber yapıyorsunuz. Ya bir şey yok isim koyma Evet, yok eğer bir mesela. kişisel müzik projesi değilse öyle bir isim ben önde olayım gibi bir derdimiz yok. Yani genelde albümler hep evde yapılıyor yapıldığı zaman. Kötü kayıt şartlarıyla falan. Genelde öyle yani. Aslında evet webcam ıı, o, mikrofonlarıyla. Evet, ya da o yani. Tüfe. Ben de biz... webcamde mesela video falan kaydediyorum. Ses kalitesi çok kötü oluyor. Evet ama güzel oluyor bazı <gülüyor> yerlerde. Görüntü belki ama. O zaman... Ses de güzel oluyor bence. Kötü kayıt. Peki şöyle bir şey var. Ee, bu normalde çok e, gelmiş bir şey değil. Bunu çok fazla görmüyoruz. Aslında kişisel bir sergi. Onun açılışı. Ama. E, kolektif bir. Orada bir oluşum var. Bu nasıl karşılandı genel olarak? Yani e, açılışa gelen insanlar olsun ya da nasıl tepkiler aldınız? Benim... Gayet normal miydi? Bir parti havasında mı geçti? Ya da mesela Bora sen insanlarla konuştuğunda hani bunu nasıl açıkladın? Nasıl bir tepki vardı? Bora pek açıklamadı aslında. <gülüyor> Her şey garip bir dedi. <gülüyor> Ama sonradan mesela röportajlar verdi. Orada bir açıklama evet, açıklaman ya... oldu mu? Bu neresinde duruyor? Yani mutlu son hani senin için sanat. Hayatının neresinde duruyor? Şöyle ben bu ben sergileri hazır, resim yaparken de sergiyi hazırlarken de diğer bütün <gülüyor> e, bütün bu tip şeyler içerisindeyken e, hareket ak, aksiyonlar içerisindeyken aktifler içerisindeyken olabildik kadar çok elimden geldiği kadar az planlamaya çalışıyorum çünkü o zaman o sürpriz evet sürpriz şeyi daha gerçekçiliği beni de sür beni de şaşırtabiliyor. Bu mutlu son da biraz öyle oldu. Yani mu, bir şey yapmak istiyorduk mutlu sonla ilgili bir projemiz vardı uzun zaman yani çok uzun zaman değil aslında bir, bir buçuk yani sene bir falan. doğum günü partisi gibi bir şey. Evet başladım. yani mutlu sonu yapmıştık kafamızda vardı bütün hikaye olabilecek şeyler imkanlar ama bir şey yapmamıştık daha. Bu da biraz hızlıca gelişti o yüzden aslında Evet, Dürüst olmak çok iyi bir şekilde duyurma, duyuramadık, duyurulmadı. Evet, organizasyonda ee, biraz böyle hani oraya e. gelenler için bile biraz karmaşık bir durum vardı ama... Ama zaten o, karmaşık, o karmaşıklıktan güzel de, bir şey... Evet, biraz peşinden koştuğumuz bir bir bir şey de... Aslında bugün gelemeyenler vardı. için şimdi hazır konu da biraz müziğe doğru yaklaşmışken... E, ...bir şey dinleyelim, bu buraya ait. Evet, benim ileride çıkacak bir albümümden bir şarkı. Evet. Bu, muhteşem bir albüm. <gülüyor> ドクソン Buranın aynı zamanda hazırladığı sergi için hazırladığı videoda videonun e, müziği olan bu bu eser <gülüyor> aynı zamanda Buranın albimde dinleniyor. Şeytan isimli şarkı. Şeytan. <gülüyor> <gülüyor> buranın albimde dinleniyor. Aslında bu şu şu açıdan güzel çünkü o gece ben oradaydım. Açıkçası hani en azından burada belki bir şeyleri daha böyle tanımlamalar üzerinden bulmaya çalışıyoruz ki çok zor şu aşamada aslında tanımlamak bir yandan. Ama hani aslında Buranın bir yandan işte Ronda'da. Türkiye'den gidip Londra'da yaşayan biri, bir sanatçı olması, hani buraya hem içeriden hem dışarıdan bakabiliyor olması. Belki böyle bir başlıkta şu an aramızda olması. Hani bir örnek sonuçta. Hani biraz buradan da bakmak gerekiyor. Ve hani sonuçta aslında günümüz sanatçısı profiline de bunun aslında uygun bir hali var. Çünkü Müzikle de uğraşıyorsunuz. Gerçekten. De bunu da şey yapmıyor yani hani müzi müziği atıyorum arka plana koyup ya da hani yaptır resmi ön plana koymak gibi çabası da yok. Yani gayet hani hepsini bir arada bir şekilde devam ettirebiliyor. Ve o gün şöyle bir şey vardı bir yandan hani mutlu sonla ilgili olarak. Hani ben konseptin hiçbir şey anlamıyordum. Anlamadım. Bütün <gülüyor> işlerde de anlamadım. Sergi ederken de anlamadım. Çok güzel kızlar çok, çok... vardı. Çok güzel insanlar vardı. Kız. Her şey çok güzeldi. Her şey gerçekten çok güzel. Teknoloji de vardı ama ses, mikrofondan sesler çıkmıyordu mesela. Hani böyle evet, sıkıntılar vardı. Evet. Ama ben çok evet. eğlendim kendi adıma bir şekilde. Ve hani bir yandan da böyle Külah gibi garip bir yerde de bu an dedim Türkiye'de demek ki böyle şeyler de olabiliyor. <gülüyor> hani Külah aslında bir bir kulüp, bir kulübü. eğlence mekanı düşündüğümüzde, hani bu açıdan baktığımızda çok çok ilginçti. Hani bu tür ortamlar ne kadar kurulabilir? Bu da bugün bu tür ortamlar hani tartışsak, astsak ne kadar homojendir? Hani bu da başka bir soru. Yani hani bu da başka bir durum diyebiliriz. Ama ya yani bundan sonrası için açıkçası mutlu sonu da hani burayı da biraz böyle bu farklılıklar üzerinden takip etmek gerekiyor gibi geliyor bana. Bundan sonrası için projeniz var mı? Televizyon diyordunuz. Evet, bir mutlu son olarak televizyon projemiz var aslında. Televizyon değil aslında televizyon için değil de e, bir internet televizyonu gibi değil e, mi? belki Özürüz öyle başlayan böyle. bir şey. Ha bu arada mutlusu'nun yaptığı videolar şu anda sergide Külah'ta gezilebilir? Videolar e, yani, yani bugün yani. yarın çok az. Yani ya bugün Külah'ta gezilir. Külah'ta, külah'ta, da, olacak, külah'ta olacak. da olacak. olacak. Ve yani. nerede olacak başka? Ve bir bir de internette işte bilevelinin <gülüyor> internet sayfasında. Hiç söyleyemiyorsun değil mi? Hayır. Hala bir daha söyleyemiyorsun. Ne? Mutlu son Facebook sayfası var. Buradan her şeye bakabiliyor insanlar. Ee, ve Marcus Craftla yaptığınız bir görüşme var galiba. Evet, bu, bunu bu canlı bir şey olmayacak. Ee, Marcusla yaptığımız söyleşi gibi olan şey kameraya çekildi. İnternete internete koyulacak. Evet, videosu. Çok sıcak zaten abi bir yere gidemiyor. Yani canlı olsa sıkıntı yani, olur. Bence de öyle. <gülüyor> Yani, siz geldiniz ama burada memnunum ben. Da durabilirim daha fazla. Klima. <gülüyor> <Evet. var. gülüyor> Burası baya iyi. Serin bir yerde. Hatice sen son söz olarak neler demek istersin? Ardından Bora. Son söz olarak merak Özgür. ediyorum. Bora Londra'da yaşıyor mu? Hala gidip geliyor evet, mu? 9 Ağustos'ta geri dönüyorum. Ha geri dönüyorsun. Evet. Ne kadar kalacaksın? Vallahi galiba bir 4 ay falan kalacağım. Orada nerede oturuyorsun? Şu anda evsizim. Ay, <gülüyor> olarak, ev yer olarak ne taraflardasın? Doğu Londra'dayım. Doğu Londra. Evet. Semt yok mu abi? Semt de var. Yani en son yaşadığım yer Spitalfields Market'in çok yakınlarındaydı. <gülüyor> Allgate East ile Brick Lane arası falan gibi. Hmm, Murat Germen Londra'daydı en son belki. Doğu Londra'da mıydı acaba? Bilmiyorum. <gülüyor> belki <gerek>. görmüş <gülüyor> ee, Yani Londra'ya döneceğim. Ama Peki orada oradan projelerin da geri var mı? Dönmek Şu anda projem yok. Yani Peki orada yani... böyle bir sanatçı yapmak ister misin? Ya da böyle bir şey düşünüyor Ya orada düşünüyor sergilere katılıyorum. Yani hmm. Solo sergi yapmadım Londra'da ama katıldığım sergiler oldu yapıyorum. Yani ben çok şey yapamıyorum bu kendi özellikle iş sergilemek falan çok utanç verici bir şey benim için biraz böyle şey yapıyorum. Bunun böyle, böyle durduğuna bakma daha şey bir çekingen. <gülüyor> düğün gibi falan geliyor ve Düğün, düğün ya da alamaz. böyle bir doğum günü falan. O yüzden çok fazla zorlamıyorum öyle sergi yapayım falan diye ama bazen denk geliyor bir şeyler ve hoşuma giden proje oluyorsa katılıyorum. Şey, yani büyük ihtimalle gittiğimde Resim yapacağım, yazı yazacağım, müzik yapacağım. Yani başka, yani kend, bir dahaki yapacağım İnzibaya, şeyi planlamaya çalışacağım. demeyelim de. <gülüyor> kötü. Özgür sen en son ne dersin? Çünkü zamanımızın sonuna geldik. Aha, Mutlu Son'dan bahsetmek isterdim biraz da. Mutlu Son'un Facebook sayfası var, Twitter var. Hı -hı. Bunları işte Google'dan Mutlu Son Müzik ama Mutlu Yaz ve evet. Sonu Birleşik yazarak. Ayrı yazılımda başka bir şey çık inşaat <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor. <değil mi? gülüyor> bir şeyden çıkıyor. Search ederseniz arat, Aratırsanız Mutlu Son'la ilgili bütün sayfalar çıkacak Oradan takip edin Mutlu diyorum O Mutlu zaman son. Mutlu Son'la Bu son. haftayı Mutlu bitirip ee, İki hafta sonra İPA İstanbul 2012 ile e, İstanbul Güncel Sanat dinleyicilerine sanatı merhaba Performans ilgili Yeni bol, bol bilgiler vereceğiz yeni, yeni yeni çok yeni bilgiler vereceğiz Bizi dinlemeye devam edin diyelim İyi akşamlar Teşekkürler geldiniz için Zaman zamansız This then is stereophonic sound, sound in space. Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan.